94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ekonomi Ekoloji e, Programı'nda bizim e, program başlığımızı içeren e, gündemdeki konuları hep e, konuşmaya gayret ediyoruz. Ve birkaç haftadır da tabii tüm Türkiye'nin ve e, uluslararası kuruluşların medyanın da gündeminde olan Gezi Parkı e, direnişini e, konu ediyoruz birkaç haftadır. Bugün de yine Gezi Parkı direnişi ve bu Gezi Parkı ekseninde meydana gelen gelişmeleri konuşacağız. Sıcak bir gelişme olarak dün akşam Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in Gezi Parkı ile ilgili bir referandum yapılabileceği ile ilgili açıklaması dün geceden beri gündemde bu konuşuluyor. Biz de biraz bunun üzerinde bugün e, fikir serdetmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu referandum meselesi e, bir on gün önce aşağı yukarı bir hafta önce gündeme, gelmiş gündeme gelmişti. Yani bir e, orta yol bulunması e, konusunda e, adı geçmişti. Çeşitli işte forumlarda mail gruplarında e, olur mu olmaz mı? Tartışmaları yaşanmıştı fakat e, dün tabii başbakanın e, bir takım Gezi Parkı e, direnişine e, katılan bir kısmı destekleyen diyelim ama e, Taksim dayanışmasını e, Tems temsil et, olmayan. temsiliyeti olmayan e, bireysel e, olarak kendilerini temsil eden insanlar 4-5 saat başbakan Erdoğan'la e, bir toplantı gerçekleştirdi. E, toplantıya katılan insanların söylediğine göre referandum konusu aslında hiç gündeme gelmemiş e, ve e, yani bizim bu konuyla ilgili bir fikir e, söylememiz de e, doğru, doğru olmaz. olmaz. olmaz e, evet açıklaması yapmışlar. Fakat Hüseyin Çelik'in akşam Yaptığı konuşma bu minvaldeydi ya bu dezenformasyon nasıl oldu yani toplantıda hiç konuşulmamış bir şeyin sanki o toplantıda ele alınmış ve mutabık kalınmış bir e, kararmış gibi e, açıklanması ve topluma algılatılması noktasında bir sıkıntı var. Biz de bu konuyla ilgili biraz belki referandum meselesi etrafında konuşabiliriz. Bir kere en başında referandumda sorulacak soru. Evet. Çok önemli. Kesinlikle. Yani Topçu Kışlası yapalım mı yapmayalım mı? Topçu Kışlası alışveriş merkezi mi olsun, otel mi olsun... Residence mı olsun? Yani soru veya sorular evet. e, böyle mi olacak? Ölçeği ne olacak? Mesela Ölçeği ne olacak? Beyoğlu ilçesini mi kapsayacak yoksa İstanbul'daki bütün e, seçmenler değil mi artık? Yani evet. Yurttaşlar oy verebilecek mi? Evet. Üçüncü bir nokta e, ki şahsen ben bunu, bunu hemen en başta söyleyeyim. Hukuki olarak ve siyasi olarak e, hayata geçeceğine inanmıyorum. Evet. Büyük Zaten oran... anayasal e, olarak da e, il bazında veya bölge bazında referandum yapılmasına şu an imkan evet. yok. Herhalde Hatta orada bir düzenlemeye de gitmek İçişleri gerekecek. İçişleri bakın Muammer Güler sabah konuştu. Bir referandum yasal hukuki bir düzenlemesi yoktur. Bunu belediyeler kamuoyu araştırması veya topluma görüş sorma ve anket yapma şeklinde hmm. yapabilirler dedi. Hmm. Aslında tabii referandum çok tartışılan bir konu. Özellikle çevre mücadelesi referandumu... E, Sık sık tartışır masaya yatırır özellikle nükleer konusunda yerel halkın katılım konusunda evet. ki nükleer mücadelesinde bunu Akku, Mersin akıyı gördük evet. Bergama'da gördük orada e, büyük büyük eceli de bir referandum olmuştu e, tabi resmi değil ama e, oradaki yurtaşları kamoy yok kamoy yoklama gibi. gibi yüzde 85-90 oranda karşı çıkmıştı keza aynı şey Bergama'da da olmuştu yani nasıl derim e, fiili bir referan yani şey bir referandum defacto bir referandum yani halkın katıldığı ve resmi sonuçları olmayan ama 10. toplumun görüşünü açıklayan. Evet. Ee, işte ben işte hukuki şeyi tartışmak lazım. Çok iyi bilmiyorum ama e, belediyelerin ve yerel referandumun Türkiye'de bir anayasayla değişikliğiyle herhalde bunun e, gündeme gündeme gelmesi e, gerekiyor. Dediğimiz gibi ölçek çok önemli. Evet. Ee, sorulacak çok sorulacak soru önemli. Soru Oradaki çok önemli. evet yani şimdi geçtiğim 2010 Hı. referandumundan sonra... ...birçok insan ağzında kötü bir tat kalmıştı... ...çünkü evet. tek bir şey geçmiyor... ...birçok başka alt soru da olabiliyor... ...ve e, kurunun yanında yaş dayanıyor. ...torba yasalarda da görüyoruz biz bunu... Aynen. ...bir iyi düzenleme yapılırken yanında başka düzenlemeler de... ...işte ilacın... ...şekerle kaplanması gibi... <gülüyor> ...yani yutulmak için maalesef... ...çünkü yani son 16-17 günde o kadar yalana... ...o kadar dezenformasyona... ...o kadar maruz kaldık, maruz ki... kaldık ki yani ...neye güveneceğimizi, neye inanacağımızı... E, ...işte polise... ...hükümete, medyaya... Yurtdışı kaynaklara yani kafamızı nereye çevireceğimizi şaşırdık. Evet. Nereden doğru bilgi alacağımızı şaşırdık. Evet. Kendimiz, kendimize baktık biraz yani kendi kaynaklarımıza baktık, sosyal medyaya baktık, birbirimizle konuştuk. Onun için bu referandum şeyi daha çok su kaldırır ama ben hukuki ve siyasi açıdan hükümetin bunu geç gerçekleştirmeyeceğini öngörüyorum. Bilmiyorum neler olur. Evet. Yani bir de tabii bu başından itibaren işte marjinalize edilmiş gruplar dendi, işte aranıza sızdı dendi. Yani oradaki kitleyi karalamaya yönelik de çok ciddi hükümet, iktidar kanadından söylemler, açıklamalar yapıldı. Şimdi tabii bugün referandum sözünün telaffuz ediliyor olmasını bir takım kesimler aslında bu bir kazanımdır, demokratik bir adımdır bu. Bunu iyi değerlendirmeliyiz diye işte açıklamalar evet. yapıyor veya işte düşüncelerini bu yönde belirtiyorlar. Fakat nasıl anayasal olarak insan haklarıyla ilgili herhangi bir konu, referanduma götürülemezse dolayısıyla bu da ağaç kesip kesmemeyi ve dolayısıyla da doğa hakkını birebir ilgilendirdiği için doğa hakkıyla ilgili bir konu referanduma götürülemez. Evet çevre hakkı temel bir insan hakkı olarak anayasada varsa Evet. 56. maddede insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır diye tanımlamışsa şimdi biz orada aslında sorun oradaki ağaçları kesip ...üzerine bir ABM yapalım mı, kışla yapalım mı tartışması da dönecek. Yani burada aslında felsefi tartışmalar da var, hukuki tartışmalar da var, ekolojik anayasa. Hı hı. Ee, burada da konuştuk. Türkiye'nin gündemine de bir dönem girmişti. Belki on, o tartışmada da referans vermek lazım. Evet. Ee, ya orada ağaçların da hakkı var, orada yaşayan canların da hakkı var. Yani insanın Oradaki ekosistemin, ekosistemin bir, hakkı bir hakkı var. Hakkı var. Ee, siz o kesip ben daha çok ağaç keseceğim, daha çok ağaç dikeceğim derseniz bu yani doğanın kanunlarla olmuyor. olmuyor. Ekosisteme uygun bir şey değil. Yani bu bilme de uygun bir şey değil. Ee, i̇şte bir ağaç kaç yılda yetişiyor onun işte örneği şu veriyorlar. Bir insanı öldürüp bir çocuk yapmak gibi. Ee, ama işte bir, yani bir ağacın kaç yılda yetişti, kaç yılda büyüdü ve e, sizin... Başka bir ağaçlık ve onu yerinden kaldırmanız bile aslında e, yaşaması için şey uygun şartlar olmayabilir. Evet. Ve bu köprü tartışmalarına, Kalın İstanbul tartışmalarında biz bu ağaçları taşıyacağız. 600 bin ağaçın taşınmasından bahsediliyordu. Yani Türkiye'de evet. böyle bir... E, uygulama görüldü. Ben dünyada da... E, kaldı ki uzunmadım. Gezi Parkı'ndaki ağaçları da taşıyacağız dediler ama kepçelerin girdiği gün gördük ki hiç taşınma ya uygun şekilde o ağaçların oradan çıkarılmadığını hepimiz gördük. Buna şahit olduk. Dolayısıyla burada da bir bilgi yanlışı ve insanları yanıltmaya yönelik açıklamalar var. Öte yandan tabii bu referandumla ilgili şöyle de bir sıkıntı e, diyelim e, olacak. Yani daha önceki bu 2010 referandumunda da gördük ki bu ister istemez e, iktidardaki partinin bir güven oylamasını e, e, Evet. Yani bu iş e, ister istemez e, siyasallaşacak. Yani e, şeye giden ııı e, ...yani olur da işte sandık kurulup da e, sandıkta evet veya hayır oyu vermek şeklinde bir referandum uygulaması olacaksa... E, ...insanlara bu e, AKP'ye evet veya hayır yani bir erken seçim denemesi evet. şekline dönüşecek. Bunun, bunun kaçınılmaz... E, bir bu... de şunu atlamamak gerekir hukuki bir karar var e, projenin iptaline karşı. Ayrıca karar. tabii evet. o da çok gözden kaçıyor. Şimdi hukuki karar uygulanmak için bir referanduma gidiliyorsa... Yani burada yine bir demokrasi ihlali yani şey hak evet. <gülüyor> ve özgürlük ihlali var çünkü verilmiş bir karar var bir koruma karar var ee, onun için iki ucu boklu değnek gibi aslında bu referandum yani evet. e, şu şeyde bu, bu kadar şiddetin yaşandığı bir ortamda bu kadar duyarsızlığın bu kadar yalanın zen yaşandığı bir ortamda. Dört kişinin hayatını kaybettiği maalesef bir ortamda. Evet. Binlerce, dört bin küsur yaralının yaralı olduğu ortamda. Kaybeden, ağır yaralı olan, hatta hala yoğun kırıkları bakımda. Kırıkları olanlar. Elli küsur evet. yurttaşın, yurttaşın ağır Hayatı bakımda. Tehlikeli. tehlikede. Ve sırf bunları bir yana koyup, biz burada işte kışla yapacak mıyız yapmayacağız gibi referanduma gitmek biraz siyasi bir manevra. Ama yani... Samimi olarak şu an değerlendirmek çok kolay gibi gelmiyor bana. Ve tabii bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Hafta sonu AKP hem İstanbul'da hem evet, de Ankara'da, Ankara'da. iki günlük bir dev mitingler yapmaya hazırlanıyor. Bu mitinglerde de bu referandum meselesi yine bir siyasi malzeme olarak kullanılacaktır diye düşünüyorum. Bir ara verelim. Aradan sonra Gezi Parkı dirilişiyle ilgili konuları konuşmaya devam edelim.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 know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I ...94.9 Açık Radyo'da... Ekonomi ekoloji Programı'nda... E, ...Gezi Parkı Denizli'ni konuşmaya başlıyor... ...devam ediyoruz, pardon ilk bölümde konuştuk... ...üçüncü haftamız galiba... evet ...üçüncü üç üç haftamız, haftadı, e, evet. daha ne kadar konuşacağımızı da bilmiyoruz... <gülüyor> ...gelişmelere bağlı olarak... E, ...Türkiye bağlı Yazı adı diyorlar buna... E, ...Arap Baharı'na bir benzetme olarak... Evet. E, ...bir yandan da anlamaya çalışıyoruz... ...çünkü e, hem içinde olmak... ...hem izlemek, hem takip etmek, hem e, destek olmak... ...ve bir yandan da kendimizi uzaklaştırıp... ...ne olup ne bitiyor... Bunu anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, işte toplumsal hareketler teorisinde birçok e, konuya referans veriliyor bu Gezi Parkı direnişiyle ilgili. Yakın tarihten ve yakın tarihten ve geçmişten birçok örnekle e, algılanıyor. Tahrir meydanları, oküpay hareketi, evet. indignanos, e, öfkeler hareketi Avrupa'daki. Evet. Ee, tekel direnişi. Türkiye'deki diğer çevre hareketleri, Gerze'deki iki yıla süren nöbet, e, Bergama. Termi, Bergama Hareketi birçok şeye benzetiliyor. Paris Komünü'ne kadar geri getiriliyor. Evet. 68 Hareketi'ne benzetiliyor. Şüphesiz bunlarla benzeyen yanları var. Ee, bir de hayat aslında devam ediyor Gezi Parkı'nda. Tabii orada Bütün Türkiye'ye tartışmalar, çok büyük tartışmalar, hukuki, demokratik eee tartışmalar bu işin ekonomik boyutu tartışılıyor. E, i̇şte faiz lobisi adına bir altında bir canavar yaratılıyor ama Evet, kimsenin üstüne alınmadığı ki, evet, bir Evet, kimsenin faiz de bilmediği lobisi. bir gölge boksu maalesef orada evet. devam ettiriliyor. Ama bir yandan da şeyde hayat devam ediyor. Gezi Parkı'nda hayat devam ediyor. Bunu e, oraya gidenler birebir yaşıyor. E, yemekhanesiyle devrim marketiyle eee kütüphanesiyle Bostanıyla evet. aslında orada bir Yaşam alanı Gezi Komünü. Gezi Komünü Yaşar vaziyette ki Saldırılardan çok kötü etkiliyor yani Kalan çadırlar yani en son e, Salı. Salı akşamı saat 18.00'larında büyük bir gaz saldırısıyla e, Kimsenin beklemediği bir anda Çok kalabalık bir anda saldırı oldu evet, Çok ciddi de e, yaralı oldu Evet orada. revirde çok fazla çok sayıda insan yaralandı. Devre bayağı tedavi için insan geldi. Taksim bölgedeki oteller kapılarını, kapılarını açtı. Kapılarını açtı. İnsanları yardımcı oldu hepsi. Yani oradaki bir şey büyük bir yıkıma yol açtı. İşte Bostan insanların tahliyesi için açıldı. Şimdi tekrar yeniden düzenle çalışıyor. Kütüphanede bir kısım kitapların yandığı ve dağıldığını hatırlıyorum hı hı. görmüştüm. Onu tekrar insanlar yardım ediyor. Evet. Ee, aslında buradaki en büyük e, olgulardan biri de dayanışma. Hı hı. Şimdi genelde biz Türkiye'deki protestolar tarihine baktığımızda e, protesto edenlerin, eylemcilerin, direnişçilerin toplumdan büyük destek görmediği, hatta zaman zaman e, tepki ve saldırıyla karşılaştığı, işte linç günlerinin de yaşadık. Evet. Aslında bu. Gezi Parkı'na hem içinde hem tüm Türkiye'de büyük bir dayanışma. Yani 7'den 70'e esnafın, otellerin, marketlerin, yurttaşların, doktorların, avukatların. Ben onlara özellikle bir şey yapmak isterim. Bir teşekkür ya da bir saygı duruşunda bulunmak belki onlar için gere gerekli. Doğru. Yani kendi rutin işlerini, profesyonel işlerini yapmak yanında... Gezi direnişinin her alanında işte Camide revir kuruyorlar Hastane revirler kuruyorlar Gezi parkının içindeki revirde e, İnsanları tedavi ediyorlar Polisleri de tedavi ediyorlar Dün AKM'nin Evet, evet. E, Yüksekten bir gördük galiba bir vardı, kalas evet. düşmüştü Revire iletildi Eylemciler tarafından Polis Sediyelerle taşındı hı hı. Avukatlar Keza onlar da yani Çünkü bir, burada bir hukuk mücadelesi yürütüyor Ve onlar da saldırı altındalar Bundan etkileniyorlar e, Çağlayan'da evet, 79 gibi. avukatın e, Gözaltına Gözaltı. aldığı görüntüleri gördük yani ben bu büyük dayanışmanın geleceğe miras kalacağını düşünüyorum. Evet. Her zaman yaşamadığımız bir şey. Özellikle böylesi eylemlerde görülmüş bir şey. Ve bunun sürdürülebilir olması yani 16. 17. güne gelindi ve orada bu dayanışma, bu yardımlaşma devam ettirilebiliyor. Kesinlikle de yani Türkiye'deki hareketlerin tarihine baktığımızda, ...böyle bir direnişin bu kadar uzun sürmesi pek görülmüş bir şey değil. Yani daha birkaç günlük, bir iki günlük... Evet, e, evet. On, ...mesela 15-16 Haziran'daki e, işçi direnişleri 70'li yılındaki e, örnek verilebilir. E, işte, Türkiye'deki toplumsal hareketlerinde beraber yaşama, kamp yapma... ...bir yerde e, ortak bir alan kurma, yaşam alanı kurma... ...veya komün kurma deneyimleri de çok yok. Belki çok Avrupa'da öyle. var bunu <gülüyor> komünler... Evet, e, evet. ...yani hem kültürel olarak e, hem de... Bir eylem pratiği olarak çok... Evet, son yıllardaki bu oküpay eylemleri işte Amerika ve Avrupa'da dalga dalga yayılan orada ta, tabii ciddi bununla ilgili bir tecrübe elde ettiler. Biz de daha bu yeni yeni ama bu 16-17 günlük süreç içerisinde başarılı bir komün hayatı birliktelik yaşandığını kesinlikle. söyleyebiliriz. Yani bu kadar binlerce insanın toplandığı bir alanda şiddetin... Yani Eylemciler ve dinleyiciler tarafından şiddetin kullanılmaması, asayişin berkemal olması, evet. e, bütün e, temel hizmetlerin insanların kendileri organize etmesi ve bunun dışarıdan büyük bir dayanışmayla yapılması evet. e, çok önemli. İkincisi de insanların kararlılık yani ben alanına gittiğimde ne, her ne kadar gaz saldırısı altında da olsa gördüğüm insanlar da bir kararlılık ver ve etkilenmiyorlar. Yani bunu bir artık demo yani çevre ve demokrasi mücadelesi demek lazım buna. Bir hı hı, ağaçtan başladı da çok farklı yerlere gitti. Farklı sahipler devraldı. tabi ee, tabii bunu kültürel anlamda da açıklamaya çalışacağım ama bir biraz oraya çekip bunu daha bir marjinalize etmeye yapan yorumlar da var. Ben çok katılmıyorum. İşte bunlar kentli, laik, seküler işte neyse evet. yaşam tarzlarına müdahaleyi sadece ön plana çıkaran insanlar değil. Yani bunlar bir hı hı. E kentli olma hakkını, kent hakkını, e, söz söyleme hakkını, kendini ifade at, ha, etme hakkını, özgürlük ve demokratik özgürlük ve hak hak ve özgürlüklerin geliştirilmesini e, kanallarının geliştirilmesini savunan insanlar, e, yani bunu bir kültürel e, işte içki protestolarına şey yapmasına bağlamak çok bana şey gelmiyor. E, gördüğümüz gibi de işte kanallar açlıyor, referandum aslında bir şeyin cevabıdır. Nereden nereye geldiğimize baktığımızda top çıkışlısı olacak. Kışta olmayacak ama AVM olmayacak. AVM olacak, olmayacak ama <gülüyor> e, şehir müzesi olmayacak. Müze <gülüyor> olmayacak ama şu olacak. olacak. Sonra AKM işin içine girdi. Opera girdi, cami girdi. E, en son işte referandum. Aslında kendilerinin de ne yapacaklarını bilmedikleri bir yer durumunda ya çünkü şu çünkü O kadar büyük, o kadar barışçı ve e, yaygın ve dayanışma içeren bir protesto ki e, ezberleri evet. gerçekten bozdu. Yani hem kendi bizim ezberlerimizi bozdu. ...yani bir muhalefet anlamında, toplumsal muhalefet anlamında... ...hem hükümetin ezberlerini bozdu. Çünkü nasıl başa çıkılacağını bunu bilemediler. Yöneteme süreci Yönet... iyi bir şekilde yönetemediler. Kesinlikle. Çünkü bu 10 yıllık geçmişte hükümetin... ...çok daha büyük süreçleri... ...belki siyasal anlamda risk içeren süreçleri... ...hükümetin çok iyi yönettiğini gördük. Hı hı. Ee, barış sürecinde gördük. İşte KCK, Ergenekon Davası'nda çok tepkiler almasına rağmen... E, ...böylesi bir muhalefetle karşılaşmadı. Ki haklı olduğu yönlere... ...hakkın vermek lazım. Ama burada... E, İnsanların otoriterleşmeye giden bir yol döşendiğinde insanların tepki vereceği e, evet. görüldü. Ve işte çevre de bu ağaçla başladı ama işte bir parkı koruma, bir kenti koruma, katılım yani en basit e, karar alınırken katılım. Şimdi yine tartışma şuraya çekilmeye çalışıyor. İşte sandık mı, toplumsal muhalefet mi? Sandıkta hesabımızı görelim. Aslında bunun ikisinin karma olduğu bir demokrasi, katılımcılığın arttırıldığı bir demokrasi ve kanalların açıldığı bir demokrasi, yerel demokrasi en azından. Çok önemli. Çok önemli. Evet belki bu noktada biraz bu Gezi Parkı e, direnişçilerinin profilinden bahsetmek lazım. Bu e, Konda Araştırma Şirketi'nin yeni yaptığı bir e, anket var. Geçen hafta 6-7 e, e, Haziran'da 4411 e, kişiyle görüşmüşler Gezi Parkı eylemlerine katılan. E, orada e, olayı nasıl duydunuz diye soruluyor. %69'u sosyal medyadan duydum diyor. E, ne talep ediyorsunuz e, dediklerinde yüzde otuz özgürlük alanını koruma yüzde on sekizi hak ihlalini önleme diyor. Yani buradan aslında e, talepler evet, e, çok evet. e, net. E, Gezi Parkı'na niye geldiniz diye sorulduğunda da yüzde kırk polis şiddetini protesto etmek için diyor. Yüzde on beşi ağaçlar kesildiği için diyor. Evet. Aslında yani polis şiddetini protesto etmek için oraya gelmiş bulunanların aslında bir kısmı defakto olarak zaten ağaçların kesilmesini de engel olmak veya buna karşı olduğu için Kesinlikle. gelmiş diye farz edebiliriz. Herhangi bir derneğe, partiye, kulübe üye misiniz? %94 çok ciddi bir Tabii. rakam bireysel olarak gelmiş. %79'u hiçbir dernek üyesi değil. Bu çok önemli bir veri. E, seçimlerde oy verdiniz mi verecek misiniz sorusunun cevabı yüzde 47 e, oy vermiş fakat bundan sonra e, ne yapacaksınız da e, ve oy vereceğim parti yok diye. Cevap veriyor. %37'si hiç oy kullanmamış. Belki yaş, yaş aralığı yani oradaki kitlenin ne kadar genç olduğunu göstermesi açısından Kesinlikle. önemli bir veri. %29'u da kararsızım demiş. Ortalama yaş 28 olarak çıkmış bu şeyde Kondanın araştırmasında. İlk eyleminiz mi sorusunun cevabı da %45'e evet ilk eylemim demiş. Evet çok üzerine daha konutulacak hem profili yani katılanların profili ve yaygınlaşması ve dayanışması üzerine çok konuşacağa benziyoruz. Evet bu haftalıkta, bu, haftalıkta bu kadar önümüzdeki hafta görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Ekonomi Ekoloji